Günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can, merhaba. Merhaba. Telekinezi konuşacağımızı konuşmuştuk geçen hafta. Evet, geçen hafta Telekinezi'den bahsetmiştik. Ben bu konuya bir hayli takıldım. Biraz araştırma da yaptım. Bugün üstünde durmak istediğim ya da cevabını arayalım diye düşündüğüm birlikte soru. E, biliyorsunuz geçen hafta e, Başbakan e, Dedi ki Bu mitinglerinden bir tanesinde e, isterlerse Gezidekiler Bir milyon tane e, tweet Atsınlar e, Biz bir lahavle çekeriz onları yerle ederiz Dedi evet. şimdi Bir lahavleyle bütün Gezi Parkı Direnişini yerle bir etmek Teknik olarak telekinezi kapsamına Giriyor mu? Ben bunu merak ettim Aslında buradan ...konuya gelelim diye düşündüm... E, ...telekinezi... ...genel... E, ...başlık olarak parapsikoloji... ...denilen bir çalışma alanının... ...içinde bir alt... ...çalışma alanı... E, ...başka... ...telekinezi... Pardon... ...parapsikoloji örnekleri... ...telekineziden başka... ...telepati ve ön bilişim... E, ...denen iki e, değişik... E, ...fenomen daha var... Telekinezi'nin e, iddiası zihnin gücüyle e, insanın uzakta olan bir takım e, nesnelere fiziksel olarak etki edebilmesi. E, telepati yine zihin gücüyle uzakta olan başka insanların zihinleriyle e, komünike edebilmesi ya da başkalarının zihinlerinden geçeni okuyabilmesi iddiası. Ee, ön bilişimde henüz olmamış Olaylar hakkında e, Önceden bilgi edinme iddiası. Tabii bunların e, Belki bir bileşimi olarak bir takım insanlar e, Medyumluk denen işler de yapıyorlar e, Mesela işte gelecekten haber veriyorlar Ya da ölmüş insanlarla Konuştuklarını Haberleştiklerini iddia ediyorlar Bunların hepsi parapsikolojinin içine giriyor e, Parapsikoloji bir bilim değil fakat psikoloji biliminin kenarında duran ve psikoloji gibi olmaya çalışan e, deneysel yöntemlerle bu telekinezi, telepati ve ön bilişim iddialarını e, doğrulamaya çalışan bir çalışma alanı. E, hatırlayacaksınız 1970'lerde Urigeller diye bir... Evet tabii hatırlamaz bir, mıyız? adam vardı. Böyle... E, çatalları gücü, eğip büküyordu. Gücüyle evet. Çatalları eğip büküyordu. E, sonra bu adamın aslında bir e, şarlatan olduğu ortaya çıktı. Öyle Şimdi, mi? E, yani Stanford Research Institute diye bir yer vardır. SRI diye geçer. Orada bir e, oradaki bilim insanları bunu davet ettiler. Gitti. İşte... E, çeşitli kameralarla kayda aldılar filan bir takım insanlara inandırdı fakat başkaları inanmadılar ve daha sonra içlerinde Richard Feynman'ın da olduğu bu Nobel ünlü fizikçi evet. Martin Gardner, James Randi falan gibi bazı başka insanlar aslında bunun bir şarvatanlık olduğunu gerçekten böyle bir telekinezi İddiasının doğru olmadığını ortaya koydular. gelen aslında hala hayatta ve İsrail'de şeye devam ediyor. Fakat daha ziyade şovmenlik türü bir iş yapıyor. Yani telekinezi e, iddiasından bu, vazgeçmiş gibi gözüküyor. Bu haber de benim yakın çevremde bulunan birkaç Geller hayranını hayal kırıklığına uğratacak bilmiyordum. Bir de Sinan Çetin'in aracılığıyla televizyonlarda şov o yapıyordu Urige'ler. Onu hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Hayır. Ben onu kaçırmışım. Sigarayı bırak, bıraktırmaya çalışıyordu insanlara. Çok da başarılı olmuyordu ama büyük gayretleri de vardı ikisinin Sinan Çetin'le beraber. Televizyonda büyük bir merakla seyrediyordum. Hatta yakınlarımda o sırada Urige'ler hayranları da vardı. Sigara içmeye devam ettiklerini görünce onlarla da biraz Dalga geçmiştim doğrusu. Evet. Vallahi bilmiyordum Sinan Çetin'le e, bağlantısı olduğunu ama e, yakışmış, iyi bir e, çift olmuşlar. E, şimdi bu telekinenizi işi biliyorsunuz Yiğit Bulut'tan e, çıktı. Yiğit Bulut e, dedi ki e, dış mişraklar ...Eletkinezi yöntemiyle başbakanı öldürmeye çalışıyorlar. Evet şurada bir açıklama yapalım isterseniz. Yiğit Bulut bir parapsikolog değil... ...ya da parapsikolojiyle ilgilenen birisi değil. O bir ee, gazeteci. O bir gazeteci. Ve emlakçı. E, tabii aslında başka bence... E, ...Yiğit Bulut bu özelliklerinin yanında... ...dahi bir bilim adamı da... ...ben aslında öyle... E, ...dikkatimi çekti. Türk televizyonunda... ...evrim konusunda bir program yapıyordu... ...yönetiyordu daha doğrusu... Fakat orada yani moderatörlüğü bırakıp bir noktada dedi ki ben aslında iktisatçıyım, matematikten iyi anlarım. Ee, bir matematikçi olarak evrim kuramının doğru olamayacağını gösterdim dedi ve böyle iki dakikada Öyle mi? E, yüzlerce e, bilim adamının hayatını adayarak e, şey yaptı, çalıştı ortaya koyduğu şeyler falan bir seferde yırttı e, geçti. Ben bunu görünce dedim ki burada bilim dünyasının değerine değerini anlayamadığı bir, bir dahi değisi var ben bu kişiyi takip edeyim o gün bugün takip etmeye çalışıyorum ne diyor ne anlatıyor filan peki onun Sen, eml ayla... emlak sayfalarını da takip ediyor muydunuz ayrıca başbakanla bir ortak noktanız da ortaya çıktı Emlakçılığını bilmiyordum. E, Bunu da şimdi çok, sizden öğrendim. Çok önemli. Yani uzun süre emlak e, köşesi e, yönetmesiyle biliniyor. E, evet. Google gibi bir araçla ararsanız görürsünüz. İyi, evet. Peki, ben de şunu gördüm. E, bu da yani Aristoteles'ten gelen e, mantık e, sistemi iki değerli mantık e, Vayseyimı üstüne kurulmuş. Yani herhangi bir önerme ya doğru olabiliyor ya yanlış olabiliyor ama aynı zamanda aynı önerme hem doğru hem yanlış olamıyor. Fakat e, bakıyorum bir bulut e, hem bir önermenin kendisini hem tam tersini e, aynı zamanda olmasa da çok yakın zamanlarda savunabilir filan. Böylece yani bir tek evrim konusunda değil mantık konusunda da e, dahi bir. Değeri bilinmemiş bir Deha olduğunu e, anlamış oldum Dolayısıyla bu telekinezi filan deyince ilgimi çekti oradan evet. e, Düşünmeye başladım Fakat şimdi Dış mihraklar dediğine göre yani Telekinezi ile Başbakanın sağlığına kasteden insanlar Türkiye dışında herhalde e, Olsa gerekler Bu telekinezinin e, Kapsama alanı nedir e, Böyle bazı stasyonları üstünden mi e, hareket ediyorlar? E, Tes, yani kontrolü haptan mı e, arıyorlar? Ne oluyor filan? bunlara e, takıldı. Beni aldı bir düşünce. E, fakat e, bunlara bakarken e, Kaan Selcum'un e, işaret ettiği bir e, internette şeye rast geldim. E, başbakanın yaptığı konuşmalardan derlenmiş bir koleja. E, bu aslında zihin ufuk açıcı bir şey oldu. Aslında isterseniz bu koleji önce bir dinleyelim. Öyle bir e, imkanımız var değil mi? E, evet dinleyelim o zaman. Tamam. Beyoğlu'nu çok iyi bilirim. Bu bölgeyi çok iyi bilirim. Kars'ın meydanını iyi bilirim. Bizim görevimiz nedir bunu çok iyi biliriz. Büyükşehir nedir biz çok iyi biliriz. Har görülmenin ne demek olduğunu biliriz. Gayet iyi biliriz. Çok iyi biliriz. Çok ama çok iyi biliriz. İyi biliriz seni, biliriz. Çok iyi biliriz. Eziyeti biliriz. Biz, biliriz. biz biliriz. Biz biliriz, biz. Biz biliyoruz bu işi. Evet. Şimdi ben bunu duyunca anladım ki aslında başbakanın bilmediği hiçbir şey yok ve bu telekinezi konusunu da mutlaka araştırmış, öğrenmiştir. Diye aklıma geldi bir de aslında biliyorsunuz mesela bu camide içki içildi falan deniyor bir türlü şey çıkmıyor bunun kanıtı fakat sürekli iktidardan bilmediğiniz şeyler var biz biliyoruz siz bilmiyorsunuz ama var şeklinde yorumlar ve iddialar geliyor yani hani belki telepati işlerine de el attılar buradan öyle bilgi topluyorlar falan diye düşünüyorum. Ee, şimdi hatırlayacaksınız Bu Yüzüklerin Efendisi filminde Böyle Gandalf, Saruman Falan gibi bir takım insanlar vardı Onlar e, böyle Can de, bilir e, Olmadık işler evet Yapıyorlardı e, Başbakan da bu insanlardan daha az muhteşem bir e, Şahsiyet değil dolayısıyla e, Yani vardı Bir bildiği diye ben bu e, Telekinezi işi Üstünde düşünmeye başladım hatta bir e, böyle kontür telekinezi timi kurulmuş olmasın e, falan bu dış meşaklara karşı diye düşündüm. Şöyle bir şey e, hayal ettim. E, şimdi biliyorsunuz bu gezi olayları ta, aylar öncesinden hazırlanmış. E, marjinaller, çapulcular, e, faiz lobisi, e, kendisine anne diyen insanlar falan. E, bunlar böyle işte. boğaz kenarında riskileri içerek... Önceden pankartları hazırlamışlar. Esprileri düşünmüşler. Ee, i̇şte en az 3 kedi e, ya da polis kardeş gözlemi yaşartıyorsun. Şu an bunların hepsi hazırlanmış. Falan. Ortada da bir düğme e, bir noktada bu düğmeye basmışlar. E, buna karşı tabii hazırlıksız yakalanacak hali yok e, iktidarın. Bizim bilmediğimiz şeyleri falan da biliyorlar. Benim temizlerim ettiğin şey şöyle bir şeydi. Görüntü Dolma Bahçede Başbakan çıkıyor çalışma odasının balkonuna Taksim'e doğru dönerek böyle davudi bir sesle la havle diyor ve bütün o Gezi Parkı'ndaki çadırlar filan böyle bir rüzgar kapılıp yok oluyorlar. Şey yıkılıyor Gezi Parkı diye. Şöyle sona eriyor. Bu acaba telekinezi şeyine girer mi? Yani hani bir telekinezi e, şeyinde e, bir yayın olarak bunu acaba yayınlatabilir miyiz? Falan böyle işler de oldu Türkiye'de diye bunu merak ettim. Fakat e, öte yandan biz yaparız böyle bir şey dedi ama başbakan olmadı böyle bir şey. Yani bir lahalle çekerek e, şeyi yıkıp atmadılar gezi Şimdi Niye olmadı? Buna da eee Biraz kafamı taktım ve bir bilim insanı titizliğiyle bu konun üstünde araştırmalar yapmaya çalıştım geçen hafta. Hmm. Ne, belki, ne sonuç aldınız? E, belki sesi kısılmıştı diye düşündüm başbakanı. Yani belki bu rahmneyi belli bir sesle e, söylemek gerekiyor. Böyle kısık sesle olmuyor ama o olamaz çünkü işte meetinglerde falan e, gür yüksek yani evet gür çıkıyordu sesi. Ee, acaba yani belki hani ithal fazlası gaz kalmıştı elde onu bir harcamak istiyorlardı ee, kullanalım dediler böyle boşu boşuna lahavleyle e, şey yap lahavlemizi kullanmayalım boşa diye ya da hatlarda ağrıda vardı bir şey vardı yani ee, tam da anlayamadım emin olamadım ama fakat her halükarda bunun e, olsaydı bile yani la havleyle yıksalardı Gezi Parkı'ndaki çadırları falan millet aslında pek telekinezi olmayacaktı herhalde. Çünkü telekinizmin iddialarını yeniden okuyunca gördüm ki orada e, zihnin sahibi olan şahısla e, zihinsel olarak etki edilen fiziksel nesne arasında direkt bir ilişki olması lazım. Halbuki la havle de biliyorsunuz aslında bir Tanrı'ya havale etme vaziyeti var. Yani siz bir sinyal yolluyorsunuz. Bir üstü bir güç devreye girip işte yıkıyor yapıyor ya da neyse yani sizin sabrınızı taşırmış şeye son veriyor olaya. Dolayısıyla bu telekinezi işinden benim istediğim türde böyle bir yayın falan yapılacak bir şey maalesef çıkmadı. Güven Bey bu noktada e, bir e, ekleme yapabilir miyim? Bu la havle evet, e, işini bu ben de düşünüyorum. Besmele, besmele de var. La havle. Evet. Ama yani ben Yüzüklerin Efendisi'ne tekrar geri dönmek istiyorum. Yani La Havle şeklinde e, konuşan Yüzüklerin Efendisi'nde benim bildiğim kadarıyla Saruman'dı. Beyaz saçları. Biraz da İstanbul valisi şeye benzetiliyordu. E, Mutlu'ya benzetiyordu. Hüseyin Avni Mutlu'ya da benzetiliyordu e, Saruman. E, orada mesela Saruman'ın sonunu getiren de e, kitapta ve filmde de bu görülebilir ağaç adamlar oldu. Ağaç adamlar. Kadim kökleri e, yerlerde fakat hareket edebilen evet. ağaç insanlar ve hobitlerle beraber ilerliyorlar ve bir gün gidip bir bakıyorlar e, koskocaman bir orman. Kendilerinin de akrabaları, kendilerinin de arkadaşları olan ağaçlar Saruman tarafından kesilmeye başlanmış. Bu noktada e, ağaç adamlar tekrardan Saruman'ın e, ve onun yaratıklarının, olduğu yere saldırı düzenliyorlar ve Saruman'ı tarihin tozlu sayfalarına gönderiyorlardı. Belki ağaç adamlardan da korkulmuş olabilir bu noktada. Yüzüklerin Efendisi gibi bir e, deneyim yaşanmışken tarihte e, ve anlatıda edebiyat Hı. hikayesinde. 3-5 ağaç mı? E, Orada 3-5 ağaçtan biraz daha fazlaydı ama şşş... Gezi Parkı'nda öyleydi. Gezi abi. Parkı'nda böyleydi. Belki bu ağaç adamlardan da ve ağaç adamın arkadaşlarından da korkmuş olabilirler diye düşündüm. Dur evet yani sarımanın sonunu Ağaç adamlar getirmişti ee, Şimdi yani bu, Buradan Can bir şey demek istiyorsun herhalde ee, Tam anlayamadım ben ama ben de merak e, ediyorum daha, kapalı e, ölçüde şey bir ağaçlar başbakan falan bir ilgi var gibi anlıyorum ama tam da çıkartamadım şimdi bu ikililer böyle Gandalf Saruman ya da Ağaç Adamlar ya da işte Urigeller, Sinan Çetin ama 60 yıl kadar öncesine gidecek olursak muhtemelen ikinizin de iyi bilmediği bir durum ünlü bir çizgi roman karakteri vardı Mandrake Yardım... Mandrake'yi ben biraz biliyorum evet, Yardımcısı da Abdullah'tı Çok iri yarı Postla böyle bir, bir leopar postuyla Falan dolaşan bir adamdı Mandıraki'ye Silindir şapkası monokluyla Falan böyle dolaşan çok ilginç Bir uzaktan telekinezik Yetenekleri olan bir kahramandı Benim en sevdiğim kahramanlardan Biriydi gençliğimde İlk gençliğimde diyelim Evet, e böylece bu telekinezi işi yeniden gündeme gelmiş oldu Aslında iyi evet. oldu e, Şimdi işin şakası bir yana aslında e, Parapsikoloji konusunda e, çok ciddiyetle çalışan e, ve Yani kariyerlerini bu işe adamış iyi bilim insanları da var e, Ortaya bir sonuç benim gördüğüm kadarıyla çıkartamamış vaziyetteler Fakat e, şeyle inatla ısrarla Çalışıyorlar. Bir başka programda bu, bu parapsikoloji e, işine ve e, bilimsel bilgiyle işte parapsikolojinin ürettiği bilginin belki e, alakasına bakarız. Fakat şunu söyleyeyim, e, iki şey söyleyeyim daha doğrusu. Bir tanesi bu gibi konular gündeme geldiğim hep şey denir e, popüler medyada özellikle. E, biz insanlar beynimizin yalnız %10'unu kullanabiliyoruz. Daha çoğunu kullanırsak kullanabilirsek kim bilir neler olur falan diye ee, Buradan şimdi bunu ciddiyetle söylüyorum Herhangi bir kişi size beynimizin %10'unu kullanıyoruz derse Daha fazla bir şey dinlemenize gerek yok Oradan ayrılabilirsiniz Çünkü beynin kaçını kullandığımızı ölçecek bir kantifikasyon ya da matematiksel modelleme yapılmamış durumda. Yani bazı insanlar belki beyinlerini daha e, efektif olarak kullanıyor olabilirler filan ama işte beynimiz ne varsa elimizde hepsini yüzde yüzünü kullanıyoruz bir şekilde. E, bunu bir dipnot olarak Evet. E, söyleyeyim. Bir de şöyle ilginç bir şey var. Bu parapsikoloji konusunda e, araştırma yapılan aslında çok önemli e, üniversiteler var Amerika'da. Bunlardan bir tanesi Stanford Üniversitesi, öbürü Duke Üniversitesi. Ben kazaya bu üniversitenin ikisinde de bulundum. Yani parapsikolojinin peşinden gittiğimden değil. Bir diğeri de Princeton Üniversitesi. Stanford'dakinin nedeni şu, Stanford Üniversitesi Kaliforniya'dan demir yolu yapımının e, yapımını üstlenip işte bu Doğu yakasıyla Batı yakasını birleştiren deney yolunun yolundan e, çok paralar kazanan e, bay ve bayan Stanford'ın tek oğulları var. Leland Stanford. E, bunu okusun diye doğru dürüst bir üniversite olmadığı için Amerika'da e, İngiltere'ye yolluyorlar. Ya Oxford'a ya Cambridge'e gidiyor. Fakat orada verem olup 16 yaşında ölüyor. çocuk. mi? Evet. E, Bundan e, bu travmayı atlatamıyorlar bir türlü ve e, keşke bizim bir üniversitemiz olsaydı, çocuğumuz burada okusaydı filan diye Stanford Üniversitesi'ni e, kuruyorlar. Öyle bir faydalı bir tarafı olmuş. Sonra da bu üniversitede bir parapsikoloji kürsüsü açıyorlar. E, bu insanların mirasına saygı itibariyle bu kürsüyü Stanford kapatamıyor e, fakat e, şu aralar çok utanıyorlar böyle bir para psikoloji kürsüsü var falan diye onun için e, e, psikoloji bölümünün olduğu binanın bod bodrum katında kimsenin görmeyeceği bir köşede e, köşeye onu itmiş vaziyetteler Diğer üniversitelerde de yani Dürk'te ve Princeton'da da aslında benzer ilginç e, parapsikoloji ile ilgili hikayeler var. Belki bunları da ileriki bir haftada e, bilahare o... bilim sosyolojisi açısından değinebiliriz. E, tabii, tabii, e, e, Güven Bey ben anladığım şekliyle şu şekilde bir özetleyebilir miyiz? Vaktimizi açtık ama e, çok fazla referans verdik. Son referansı da belki Matrix filminden verebiliriz. Orada baş kahraman Neo bu parapsikolo parapsikoloji ile ilgilenen bir çocukla karşılaşıyor. Ve çocuk da eğmeye çalışıyor ve çocuk Neo'ya şey diyordu, kaşığı bükmeye uğraşma çünkü bu imkansız. Bunun yerine sadece gerçeği idrak etmeye çalış. Belki Yiğit Bulut'a da aynı şeyi söyleyebilmek e, buradan gerekli olabilir diye düşünüyorum. Vallahi evet yani Neo'ya verilen bu mesaj aslında e, Yiğit Bulut'a da gitsin. O zaman Can çok güzel bir şekilde maddeyi şey işi e, bağladım. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41